860. konu, Enes bin Malik ve İbni Ömer'in, şerrinden emin olmak için Haccacı zalimi kötülüklerden sakındırmaktan vazgeçmeleri, Ali bin Zeyd şöyle anlatıyor, ben hükümet işlerinin görüldüğü konakta hacacı zalim ile oturuyordum, o sıralarda da İbnül Eşe, Emevilere karşı ayaklanmıştı, bu hadiseden dolayı halk grup grup konağa getiriliyor, birçokları kılıçtan geçiriliyor, bir kısmı da tevbe ettikten sonra serbest bırakılıyordu, Orada bulunduğum esnada Enes bin Malik adlı sahabi de oraya geldi. Haccac ona şunları söyledi. Ey habis, ey fitnelerin kaynağı, sen daha önceleri Ali bin Ebi Talib ve İbni ile de birlikte olmuştun. Şimdi ise İbni Eş'asın yanında yer alıyorsun. Ayağını denk al, nefsimi kudret elinde tutana yemin ederim ki senin kökünü ağaçlardaki zamkın kazındığı gibi kazıyacağım ve derini de Arabistan kelerinin kızartılmak için yüzüldüğü gibi yüzeceğim. Enes bin Malik, emir bu sözleriyle kimi kast ediyor, Allah kendisini ıslah eylesin, dedi. Haccac, seni kast ediyorum, Allah kulaklarını sağır etsin, diye karşılık verdi. O zaman ins, ina lillahi ve ina ileyhi raşin, Allah'tan geldik ve ona döneceğiz, dedi ve başka bir şey söylemeksizin dışarı çıktı. Orada şunları söyledi. Eğer çocuklarımı düşünüp Haccacın onlara bir şey yapmasından korkmasaydım ona öyle bir cevap verirdim ki beni o dakikada öldürtürdü, İbni Ömer şöyle anlatıyor, Haccacın bir hutbesini dinlemiştim, bu hutbenin bir yerinde kabul edilmesi mümkün olmayan bir söz söyledi, bunun üzerine müdahale ederek onu uyarmak istedimse de Hazreti Peygamberin şu hadisini hatırlayarak bundan vazgeçtim, bir keresinde Hazreti Peygamber, mümin kişilere nefsini zelil etmesi uygun düşmez, dediler. Ey Allah'ın Rasulü, kişi nefsini nasıl zelil eder, diye sorduğumda da, kişinin, nefsini zelil etmesi, onu, gücünün yetmeyeceği bir belaya bulaştırmasıdır, buyurdular.